Estağfirullah. o. Bana au billahi min ve ansila wa min sayyati amaliha. <Sessizlik> Men yhti illa fala mudallala. Wa man yudallil fala hadiyala. Wa neshhadu an ilahe ilaha illa Allahu wahdahu la shareeka lahu. Wa neshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. ya ayyuhal ibadallah ittaqullah. Baquuuh, İnnallah ma jadînât kaf, ve lâzîn hûmâsîn. Kâl Allahu Taala azzaajfir fi kitâbi il-kâlim. Hamuzbillâhi min shaytanîn. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Hûlû nefsîn ta iktâl mât. Bînna ma ve yedekler cennet, fakat fas ve merhaya dünya, illa metaul hurun. Sadece Allah Azze. Ve Allah Taala fi ayetin آخر. Eyne ma tekruru, yediriktim fi burujunuş Okuduğum Ali Imran suresi 135. ayette, Cenabı Hak her canlı ölümü takacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size taslama verilecektir. Kim cehennemden uzakta, uzaklaştırılıp cennete konulursa o gerçekten korkuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metalından başka bir şey değildir. İkinci okuduğum ayette ise Nisa suresi 78. ayette Nerede olursanız olun ölüm sizi kuşatacaktır. Size ulaşacaktır. İsterse burçlara çıkın sağlam kalelere sığının yine ölüm sizi orada olacaktır. Evet Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem de lehsetleri yok eden ölümü çok hatırlayın buyurur. Akıllı olanın da nasıl olması gerektiğini Peygamberimize en ensardan bir adam sahabe sorduğunda Ya Resulallah akıllı insan kimdir dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü çokça hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapan kimsedir akıllı. İşte bunlar en akıllı kimselerdir, buyurur. Yani ölümü hatırlamayan, ölüm ötesine hazırlanmayan kimsenin aklını kullandığı, akıllıca iş yaptığı söylenemez. İsterse e, zekası e, Einstein'ı gençsin. E, önemli olan potansiyel zekaya sahip olmak değil, onu kullanabilmek. İşte dünyasını imar ettiği halde ahiretini mahveden kimse, ahiret sonrasını, ahireti ve ölüm sonrasını düşünmeyen ki kendi faydasını idrak etmeyen, aklını kendisi için kullanmayan insandır. Kişinin ölümü, ölüm ötesi güzellikleri dünyayı da güzelleştirecektir ölüm olmasaydı belki bu dünya hayatına değer vermek, bazı zevklerini önemsemek, burada değerli yerlere gelmek önemli olabilirdi. O zaman mümkün ki zenginliğin kıymeti olur, güzelliğin önemli olur, gücün kuvvetin makamın dünyada değerli bir mülk edinmenin, belirli bir gelmenin öneminden bahsedebilirdik. Dünya aldatan bir meta diyor Kur'an. Oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. Oyuna çocuklar meyillidir. Dolayısıyla dünyaya da çocuk akıllılar meyleder. Çocuklar plastikten bebeklerle oynar. Büyükler de işte etten bebeklerle oynar. Ee, çocuklar plastik saç arabalarla hmm. ne yapar? Ee, eğlenirler. Büyükler de bu arabaların içine binilenleriyle. Değişen pek bir şey yok. Çocuk yap-boz oyunlar, o yap evlerle oynar. Ee, büyükler de depremle yapılıp bozulabilecek efendim evlerle oynarlar. Hepsi bir oyun ve akıllı insanın oyunlara takılıp kalmaması, kalıcı değerlerle vaktini daha kıymetli hale getirmesi gerekiyor. Ölümü hatırlamazsak, dünyayı sanki kalıcı bir yermiş gibi değerlendiriveriz. Her şeyimiz dünya ölçekli olur. Ölümü hatırlamazsak tek kanatlı kuşa döneriz. Dünya ve ahireti beraber değerlendireceğiz ki iki dünyalı olalım. Ahiretten dünyaya bakmaya çalışalım. Oradaki cenneti, cehennemi gerçekten çok önemsemiş olsak dünyaya ne kadar değer vereceğimizi o zaman tespit ederdik. Ölümle ilgili bir haber duyduklarında müminler اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Onun için yaşıyoruz. Hayatımızın gayesi O'nu razı etmek. O'na kulluk yapmak. Yaşadığımız her anımızı O'na adamak. O'nun yolunda bir faaliyet yapmak. Yani ibadete dönüştürmek ona adamak hayatımızı. Biz bunun için varız. Ve zaten ona döneceğiz. Diyoruz. Şimdi önemli bir cenazemiz var. Ama cenazenin namazına iştirak edemiyoruz. Namazı kılamıyoruz. Çünkü ölen kimse bir bütün o bütünün parçası Biraz da biziz. Ümmet öldü müminler. Ümmet öldü. Suriye'de öldü, Irak'ta öldü, Türkiye'de öldü, Filistin'de öldü. Can bile çekiştirmiyor artık. Yeniden canlanması basu el-Mevke hesaplıdır. Yoksa Ölüden diriyi çıkartan Allah yeniden ümmeti belirli bir terhidi, şuur sahibi insanların <gülüyor> duası ve gayretiyle ölüden diri çıkarttığı gibi yeniden de çıkartır. Onu Allah bilir. Evet. Ümmet öldü. Başınız sağ olsun diyemiyoruz. Başımız da yok. Başı, ümmetin başını çoktan ne yaptılar? ümmet gövdesinden kopardılar. Ve biz de buna razı olduk. Kopan başın gövdeyle irtibatı olmadığı için ümmetin tümüyle yok olduğunu değerlendirebiliyoruz. Yine hala Mehdi bekleyenler, kıyamet bekleyenler, Bilsin ki aslında ümmetin kıyameti çoktan korktu. Yani siz de mi hala kıyametin korkmadığını zannediyorsunuz? Bu olan, bu olan bitenler kıyametten daha dehşetli. Bizim ilkilmemiz gereken bir olaydır. Kıyamet hadis şeriflerde mecaci olarak kullanılır. Ölen bir kimsenin kıyameti kokmuştur denir ölen ümmetin kıyameti de koptu. Kıyamet bir kaostur. Eşyanın arasındaki düzenin bozulmasıdır. Ve dünya sahnesinden Müslümanlar çekildi. İslam devletler sahnesinden, siyaset sahnesinden çekildi. Dünya da öldü aslında. İnsanlık öldü. Ahlak öldü. İffet öldü. Yardım öldü. İyilikler öldü. Biz ümmeti ümmetin başını muhafaza edemezsek iyilikleri de muhafaza edemeyeceğimizi belki yeni yeni olacaktır. Sapıklıkların artması fesadın artması terörün artması hepsi aslında e, hayrın olmamasıyla alakalıdır. Biz yoğuz ümmet yok İslam yok siyasette yok, sosyal hayatta yok, okulda yok, eğitimde yok, hukukta yok. Öyleyse boşluğu başkaları dolduracak. Ama ümmet yeniden <gülüyor> ihya olursa, dirilirse o zaman hak gelecek batıl kendiliğinden yok olacak. Karanlıkların olması aslında karanlığın bir gücü olduğundan dolayı değildir. Karanlık, ışığın olmaması demektir. Işık gelmiş olsa, karanlık kendiliğinden kaybolup gidecektir. İşte, cahil hakku ve Zeha kalbâdır. Tarih, böyle dönemleri çokça yaşadı. Ayır ayrı peygamberlerin gelmesi, onca zulmet karanlığa, onca ölümcül hayata karşı yeniden bir nurun ortaya çıkmasıyla izah edilir. Başka peygamber gelmeyecek. Peygamberim diyenlere de inanmıyorlar. <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'dan. Evet. Ama yeniden inşallah o nebevi ruh canlanacak. Yani peygamber yolunun yolcuları hayata sözlerini geçirecekler. Müslümanlıklarını hatırlayacaklar. gören bilincine koş, koş, koşacaklar. Kendilerini davalarına adayacaklar. Uykudan uyanacaklar. Bir dev, iki milyara yakın nüfusu olan bir dev, uykuda, uyuduğu için hiçbir güç kullanamıyor. Onun uyumasından, ölümcül uykusundan dolayı diğerleri İfzaratı yerine getiriyor. Evet. İki milyarlık bir ailemiz var aslında. Kaç kardeşsiniz diye sorduklarında ben bazen öyle diyorum. İki milyar kardeş. Evet. Ya, o kardeşler kimi üvey olmuş, kimi de unutmuşlar. İlişki yok, bağlantı yok, görüşme yok öyle bir kardeşlik. Nasıl kardeşlikse ondan da öte biz e, katilin yapmadığını yapıyoruz. Biz kardeşlerimizi öldürüyoruz. Ümmet olarak. Hani ayette öyle deniyor ya يَا اِيُّهِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَلَيْكُمْ اَنْتُسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ Ey iman ederler. Siz kendinize bakın. Siz gerçekten hidayet üzereyseniz sapıtan dalalet ehli size hiçbir zarar veremez. Kafirlerin bir zararı yok. Ne yaptıysak biz kendi kendimize yaptık. İster intihar deyin, ister kendi ailesini toplu kıyıma tutan sihniyet deyin. Başımızda da kafirlerim Direkt olarak kafirin diyenlerin zulmü değil, bizden geçirenlerin zulmü. Müslümanım diyenlerin tuğyanı söz konusu. Evet, yani karamsar tabloları uzatmak mümkün. Ördük, yandık, mahvolduk, gittik. Ben de biraz böyle söyledim. Bu edebiyatı yapabiliriz. O zaman, o zaman yapılacak bir şey yok. Madem öldük, öyleyse girelim toprağa demek. Ölülüğü kabul etmek gerekir. Allah ölüden dili çıkartırsa, ki yumurta gibi ölüden cilciv gibi canlı çıkartıyor. Ölü gibi bir babanın suyunda canlı bir bebeğin yaratılması gibi. Yoktan var eden bir Allah'a iman ediyoruz. Kıyameti yaşıyorsak yeniden dirilişin de kıyametten sonra olacağına inanıyoruz. Öyleyse canlandıran Allah'ın ihya eden Kur'an'ıyla yeniden canlanmak durumundayız. Ya amel Ey iman edenler Allah'ın ve Rasulü'nün size hayat veren mesajına icabet edin diyor. Hayat veren mesaj Kur'an ve Nebevi mesajdır. Demek ki canlanmak istiyorsak, yeniden hayata kavuşmak istiyorsak Allah'ın kitabı ve Rasulün yolu bizim için İsa'nın nefesi gibi canlandırıcı bir özellik taşı. Yeniden kitaba sarılırsak, yeniden peygamberin yolunu takip edersek, o zaman kendimizle canlanacağız, başkalarını da canlandıracağız. Allah'ın bize yardımıyla gözükmemesi, yardım etmemesi, neyle nasıl izah edilir? Müminlere yardım vaat ediyordu, kendi üzerinde hak olarak, görev olarak müminlere yardım etmeyi üzerine almıştı. Ama ilahi yardım gelmiyor ümmete. Allah haşa verdiği sözden caymaz. Niye bu böyle? Çünkü, çünkü biz Allah'tan uzaklaştık. Allah'a verdiğimiz sözde durmadık. Biz onu terk ettik. O da bizi terk etti. Biz onu unuttuk. O da bizi rahmetiyle kuşatmadı. Kur'an tabiriyle unuttu. Biz <gülüyor> kendimizi değiştireceğiz ki Allah da bizim yönetimimizi çevremizi değiştirsin. Bir kavim kendindekilerini iyiye doğru değiştirirse Allah da onun yönetimini başını iyiye doğru değiştirir. Evet. Yeniden basu baden yaşamalıyız. Yeniden canlanmayı, dirilmeyi. Aslında ölüm diye bir şey yok. Ölüm yok. Yeni bir hayata dönüş var. Anne karnındaki bebek o hayatı noktalıyor. Yani orada bir ölümü yaşıyor. Daha iyi, daha güzel bir hayata atılıyor. Anne karnındaki hayat sona eriyor. Orada ölüm söz konusu oluyor. Ama o ölüm yeni bir doğuşa sebep oluyor. Dünya hayatı noktalanıyor. Daha gelişmiş, daha güzel bir hayata adım atılıyor. <Sessizlik> El-mü'minûne la yamutun bel yunkalûne min daril fena ila daril beka diye bir hadis rivayeti vardır. Mü'minler ölmez. Onlar geçici bir diyardan daha kalıcı bir diyara göç ederler, nakl olurlar. Kızım, baban ölecek diye üzülme. O derdin, tasanın, kederin, sıkıntının olmadığı bir yere gidiyor. Dolayısıyla daha güzel bir yolculuktur bizim için. Dünyanın bir sürü sıkıntısından efendim aldatıcı metaından daha güzel bir yere hicret etmek. O yüzden Ölümü özlememiz, ölüme dört gözle bakmamız icap ediyor. Ölüm, sevdiklerimizin bulunduğu, sevilecek hususların geçici değil, kalıcı olarak bize huzur getirecek bir alemin kapısı, anahtarı. Evet. Ölüm güzel olmasaydı, güzel insanlar herhalde ölmezdiler. Ölüm ötesine hazırlanmamız icap ediyor. Azrail'in ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ölüm bize ne zaman gelecek bilmiyoruz. Öyleyse biz ona her an hazır olmak zorundayız. Zeynep Kamil ile Kara Câhmet arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. Zeynep Kamil doğumu simgeliyor İstanbullular için. Hepimiz biliriz. Karacaahmet'ten ölüm isim geliyor. Aralarında bir yol var. İşte biz o 500 metrelik bir yoldayız. Adamın biri arkadaşları eğlenme yer, biraz günah içeren bazı yerlere davet edince Ahmet müsaade etmiyor diyor. Başka zaman yine çağırdıklarında geleceğim ama Ahmet müsaade etmiyor. Ya yani kim bu Ahmet demişler? Yani sana müsaade etmiyor. Karaca Ahmet demiş. Evet. Karaca Ahmet bize de bu şeyleri aslında müsaade etmiyor. Ama biz onu es geçiyoruz. Ölmemenin bir çaresi var. Doğmamak. Onu da biz geçiriyoruz çoktan. Öyleyse, niye üzülenim öleceğiz diye. Üzülen, korkan her gün ölür. Cesur olan bir defa ölür. Ve ölüm madem gelecek, niye Allah için olmalı? Hayatımızı Allah'a adayamıyorsak, ölümümüzü adayabilir. Müslümanca yaşayamayan, Müslümanca ölecek bir yol Ama Müslümanca ölmeye hazır olan Müslümanca yaşar zaten. Tercihini Allah'tan yana yapan, ölüm öpesi güzellikten yana yapan dünyadan şikayet etmez. Kendinden şikayet eder ve hal çaresine kavuşur. Biz tercihimizi biraz dünyadan yana yapıyoruz. Hepimiz biraz dünyeviyleştik. Hepimiz. Önümüzdeki yiyecek, içeceklerle asap mümkün ki on sene karnını doyururdu. Biraz fazla dünyeviyleştik. O yüzden de ölümden korkuyoruz. Korkunun necele faydası yok. Ama o korkunun bizi ahiret korkusu yerine geçen, geçen korkulara, takvaya, takvaya, döndürülmediği müddetçe dünyamızı da zillet içerisinde tutuyor, bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Evet, ölümü çokça hatırlayalım arkadaşlar. Mezar ziyaretine gidelim. Hatta geceleri giderim Yatağımıza yattığımızda mezara girdiğimizi düşünelim. Yattık, kalkamayacağımızı kabirde uyanacağımızı düşünelim. Dünyaya dört elle sarılmayalım. Biz bu dünyanın insanı değiliz. Burada gurbet hayatı yaşıyoruz. Ana vatanımız, baba ocağımız cennet. Adem ve Havva orada yaratılmış. Babamızın mekanı orası. Anamızın memleketi orası. Biz buraya azık toplamaya geldik cennetteki köşklerimizi inşa etmek için oraya yatırım yapmaya geldik. Burada yatırım yapanlar eğer oradaki yatırımı önemsemiyorlarsa yarın pişman olacaklar. Esas yatırım yeri orası. Evet. O yüzden bildiklerimizi uygulasak gerisi kendiliğinden gelecek. Hepimiz ahirete inanıyoruz ama tam inanmıyoruz gibi geliyor. Kur'an-ı Kerim diğer iman esaslarından farklı olarak ahiretle ilgili bize bir uyarıda bulunur. Daha Bakara suresinde Kur'an'ın ilk sayfalarında iman edenlerin Kur'an'ın kendilerine hidayet vereceği takva sahiplerinin özelliği anlatılırken وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ Yok, yok, yok. Ahirete ise onlar yakini olarak iman ederler. Sanki gözleriyle görmüş gibi, somut bir şey gibi, hiç şek ve şüpheye düşmeden hani Hazreti Ali için ifade edilir. Cenneti cehennemi görseydim, ahirette kalsaydım, imanım bugünkünden fazla olmazdı. Ha görmüşüm, ha görmemişim. Aynı imana sahibim demesi gibi. Biz biraz dilin bir ucundan iman ederler diyor ya Kur'an. O insanlardan onun gibi olduk. Biraz fazla dünya iyileştik. O yüzden yakini olarak iman etmenin sanki oraya gitmiş gelmiş gibi cenneti ve cehennemi görmüş gibi dünyaya bakmanın gerekleri var. Evet, kendimizi yeniden bir dizayn edelim. Cettefiye alalım. Bilgisayar tabiriyle ne yapalım? Reset diyelim, formatlayalım. Kendi hayatımızda bir devrim yaşayalım. Ramazan'a daha günahsız, daha ahirete meyilli bir insan olarak inşallah gelelim. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Kendimizi arınanlardan eylesin. Ölüm için ya secdede ya cephede ya insanları hakka davette güzel ölümler lütfeylesin inşallah. Ela inna ahzenel kelam ve eblağal nizam kelahullahi melikil azifil azam Kemâ kalan fil kelam ve